İzeger'in Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Ayar ve Uygar Özesmi. Merhaba, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Kuş Cenneti olarak bilinen Arın Gölü tüm Türkiye'yi etkisi altına alan kuraklığa ek olarak denetimsiz açılan sondaj kuyuları nedeniyle günden güne küçülüyor. Buharlaşmayla yağış ağzının yanı sıra bilinçsizce kullanılan yer altı sularına da dikkat çeken Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necmettin Elmaztaş, tarımsal alanlarda çok sayıda sondaj kuyularının ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlarla birlikte yeraltı su seviyesi de düşmeye başladı. Bu seviye düşünce bazı kaynaklarda kurma noktasına geldi, dedi. Elmaztaş, bilinçli tarım çağrısı yaptı. Yağış rejimindeki ciddi değişikliklere dikkat çeken Elmaztaş, daha önce çok fazla yağış alan bölgede, kuraklaşma kurak alan bölgelerde ise daha fazla yağışın olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Van Gölü havzasında son yıllarda küresel ısınma ile birlikte genel olarak bir kuraklaşma olduğunu tespit ediyoruz diye konuştu. Profesör Doktor Taş şunları söyledi: "Son iki yıldır Arini ciddi bir kuraklaşma tehdidi altında görüyoruz. Bununla birlikte bazı göçmen kuşların yaşadığı alanlar ekolojik anlamda riskte getiriyor." Buralarda bazı kuşların ve canlı türlerinin artık yaşayamaz hale geldiğini görüyoruz. Bu anlamda önemli risk ve problemlerle karşı karşıyayız. Bu nedenle tarım arazilerinde özellikle yağmurlama ve damlama gibi modern sulama sistemlerinin kullanılması gerekmekte. Tarımla uğraşan çiftçilerimiz bir an önce damlama sulama sistemine geçmeli. Aksi takdirde özellikle flamingoların ve göçmen kuşların yaşam alanlarından biri olan doğal güzelliğimiz yok olma tehlikesiyle. Karşı karşıya kalacak dedi. Zehirli atık ve asbest içerdiği iddia edilen Nassau Paulo gemisinin Ceveli Tarık boğazından girişinin İngiltere tarafından engellenmesinin ardından geminin tornistan yaparak geriye döndüğü öğrenildi. Çevrimiçi içi izlemeye göre Fas kıyılarından geriye döndüğü görülen geminin yeni rotası belirsizliğini koruyor. Uzmanlarsa geminin tekrar Brezilya'ya döneceğini ya da gemi çöplüğü Moritanya'ya gideceğini belirtiyor. Nao São Paulo gemisi 4 Ağustos'ta Brezilya'nın Rio de Janeiro limanından yola çıkarak geminin sökümünün yapılması planlandığı Ali ya doğru ilerlemeye başlamıştı. Gemi yolculuğuna devam ederken İzmir'de birçok çevre, demokratik kitle, meslek örgütünün yanı sıra siyasi partiler ve belediyeler bir dizi eylem yaptı. Change.org'da imza kampanyası başlatıldı. Yapılan bu eylemlerin, yürüyüşlerin ve imza kampanyalarının ardından hükümet geri adım atmak zorunda kaldı. 26 Ağustos tarihinde Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, gemi için tehlikeli envanter raporu talep edildiğini ancak yanıt verilmediğini açıklayarak şartlı söküm izninin iptal edildiğini ve geminin Türk Karasularına sularına girmesine izin verilmeyeceğini duyurdu. İznin iptal edilmesine rağmen geminin sökümünün gerçekleştirileceği firmanın Gemiye durdurma talimatı vermediği ve sadece gemiyi yavaşlatma kararı aldığı ortaya çıktı. Brezilya Çevre Bakanlığı Ibama geminin ihracat iznini askıya aldı. Bakanlık firmanın ithalat işlerini gerçekleştiren ortağı firmaya bir yazı yazdı. Yazıda geminin yasa dışı yol almakta olduğu söylenerek Brezilya'ya acil geri dönmesi çağrısında bulunuldu. Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Pirejman ve Tunekrak mahalleleri ile Çevredeki bölgede başlatılan maden arama çalışmaları devam ederken arama çalışmalarının neden olduğu doğa tahribatına bölge halkı tepki gösterdi. 2012'de başlatılan çalışmalarda açılan oyuklarda beklenen kalitede bakır çinko ve kurşun bulunamayınca oyuklar kapatılmadan bırakıldı. Şirketin ilk aşamada 24,94 hektarlık alanda yürüttüğü arama çalışmalarının kapsamı daha sonra, 532,77 hektara çıkarıldı. Halk arama çalışmalarında patlayıcı madde kullanımının ve çehre tahribatının durdurulmasını istiyor. Maden arama çalışmalarıyla bölgedeki canlı çeşitliliğinin yok edildiğini söyleyen Zülfiye Kişmir, ''Bu maden zehir saçıyor, kaynaklarımız kurudu, meyve ağaçlarımız kurudu, yollarımız berbat oldu, yani yaşam alanımız tamamen tahrip edildi.'' dedi. Antalya'nın Gazi Paşa ve Alanya ilçeleri arasında nesli tükenmekte olan Karetta-Karetta deniz kaplumbağalarının yuvalama bölgesi ve kum zambaklarının yetiştiği bölgeye yapılmak istenen Gazi Paşa-Uğrak Yeşilöz Balıkçı Barınağı projesi mahkemelik oldu. Sözcüden Hayati Arıgan imzalı habere göre Alanya'nın Yeşilöz Sahil Bandı Cumhurbaşkanlığı kararıyla koruma altına alınmıştı. Gazi Paşa-Uğrak Yeşilöz Balıkçı Barınağı yapılması kararı üzerine Bölge halkı ve çevreciler tepki gösterdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje için ÇED raporu gerekli değil kararı vermesi üzerine çevreciler idare mahkemesine başvurdu. ÇED raporu alınması gerektiği belirtilen çevrecilerin kararı üzerine idare mahkemesi Gazi Paşa Uğrak Yeşilöz Balıkçı Barınağı projesi için keşif kararı verdi. Keşif alanında açıklama yapan avukat Halime Şenli Alanya Balıkçılar Kooperatifi ve Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifine Yeşilöz Balıkçı Barınağı yapılacağına dair hiçbir bilgi verilmediği ortaya çıktı. Yeni bir balıkçı barınağı istemediklerini söyleyen iki kooperatif de açtığımız davaya müdahil oldu. Burası hem nesli tükenmekte olan karetta karettaların yumurtlama alanı hem de bölgede koruma altındaki kum zambakları yetişiyor. Ayrıca bu bölge için Cumhurbaşkanlığı koruma kararı var dedi. İklim krizine karşı ve doğa için hareketi geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.